Baş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Dünya genelinde kuruluma hazır 13 bin yenilenebilir enerji projesiyle 2 trilyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında yatırım fırsatını ortaya koyan küresel bir araştırma yayınlandı. Temel atmaya hazır bu projelerin toplamda 1 terawattlık ek yenilenebilir enerji üretim kapasitesi sağlayabilme potansiyeli var. Bu yeni rapor, hükümetler ve özel sektör arasındaki küresel işbirliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmanın potansiyelini ortaya koyuyor. Covid-19 sonrası yeşil bir toparlanmayı mümkün kılabilecek temel atmaya hazır yatırım yapılabilir projeleri haritalandırıyor. Araştırmaya göre hali hazırda planlarda yer alan proje stoku, yerelde ve tedarik zincirinde 10 milyona yakın yeni istihdam yaratma potansiyeline sahip. Araştırma 47 ülkeyi kapsadığı için aslında çok daha büyük olan, toplam küresel fırsatların yalnızca bir kısmını ortaya koyuyor. Bu projeler aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansının geçtiğimiz mayıs ayında yayınladığı 2050'de sıfır emisyon küresel enerji sektörü için yol haritasına da somut ve gerçekçi bir katkı sağlıyor. Planlanan yenilenebilir enerji projeleri 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini merkeze alıyor ve alınan ülkeler içinse 2030 yılına kadar emisyon azaltım hedefinin de karşılanmasını sağlıyor. Küresel araştırmayla eş zamanlı olarak İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika'ya da odaklanılmış ulusal düzeyde derinlemesine analizler var. Bu araştırmayla Türkiye için ilk defa COVID-19 sonrası yeşil bir toparlanma projeksiyonu var. Araştırmaya göre Türkiye'de 9,2 gigavatlık ek yenilenebilir enerji kapasitesi inşa edecek 238 projeden oluşan hazırdaki proje stoğu 110 bin yeni istihdamı destekleyecek. 19,4 milyar dolarlık bir yatırım fırsatını da bu temsil ediyor. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin toparlanmasını hızlandıracak, kömür bölgelerinin dönüşümü gündeme sokabilecek sanayi kümeleri oluşturma potansiyeline de sahip güçlü bir yenilenebilir enerji tedarik zinciri oluşturma fırsatı var. Kömür gibi fosil yakıt temelli sektörlerle kıyaslandığında yenilenebilir enerji projelerinin çok daha yüksek istihdam oranıyla Türkiye'de yeşil bir ekonomik toparlanmaya katkı koyacağını belirtilmiş. Kuruluma hazır yenilenebilir enerji projeleri 110 bin yeni istihdam olanağı sağlıyor ve mevcut kömür madenciliğinin sağladığı istihdamın iki katı istihdam potansiyeline sahip olduğu ortaya konmuş. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği tarafından teslim edilen 107139 imza, Tema Zonguldak Temsilciliği, Yaşanabilir Zonguldak Platformu, Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Elvistan, Muğla Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Salihli Çevre Derneği ve Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından başlatılan bir imza kampanyasında toplandı. 107139 imza Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a seslenen bu imza kampanyası çevre yatırımlarını tamamlamayan kömürlü termik santrallerin havayı ve suyu kirletmeye devam etmemesi için çalışmalarına izin vermeyin talibinde bulunuyordu. 2019 yılında özelleştirilmiş kömürlü termik santrallere çevre mevzuatına uymaları için yapılan yatırımlardan muafiyet getiren yasa tasarısı temiz hava haktır diyen binlerce kişinin tepkisi sonucu Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti. Kömürlü termik santrallerin çevre yatırımlarını yapmamış olduğunu açıkça ortaya koyan raporun yazarlarından İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, santrallerin çevre mevzuatına uyumu için verilen 7 yıl süreye ek olarak 2,5 yıl daha süre verilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti. Yani bu tesislerin faaliyet göstermesinin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödeviyle bağdaşmayacağını açıkça ortaya koymuştu. Ancak bazı tesisler bir yıldır bazıları ise fiilen bir buçuk yıldır çevre ve insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Toksik atık sahaları ve bacalarından çıkan kirletici gazlar başta olmak üzere somut adımlar atmıyorlar bu santraller dedi. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre İzmir'in Selçuk ilçesi Gökçealan köyünde yapılmak istenen JES'e karşı direniş devam ediyor. Çet süreci kapsamında köyün okul bahçesinde yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı na Bölge halkı izin vermedi, protesto etti. Bir gün gazetesinin aktardığına göre Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel'de Biz halkımız ne istiyorsa onu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Buraya doğa severler gelmiş, sermayenin rengine değil gerçek yeşilin tonuna aşık olanlar gelmiş. Ayağınıza sağlık, bizler sizlerin yanındayız, doğa sermayeden güçlüdür ifadelerini kullandı. Yöre halkının avukatlarından Cem Altıparmak'ta. Projenin doğaya ve çevreye vereceği zararları vurguladı. Burada bir jest masalı dinlemek istemiyoruz. Jest sunumu dinlemeyeceğiz. Bu toplantıyı yaptırmamak anlamına gelmiyor. Ancak bizim tavrımız çok net. Biz peri masalı dinlemeye gelmedik, diyor avukat alt parmak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği